tam ilmahal, Mahal, Saadet-i Ön Sözü İşte budur, miftahı genci Genc-i Saadeti Bismillahirrahmanirrahîm. Saadet-i kitabını yazmaya, eûz ve Besmele okuyarak başlıyorum. eûz Euzu Okumak, Eûz-ü Billâhi Demektir. Besmele okumak Bismillahirrahmanirrahim demektir. Abdullah ibne Abbas diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kur'anı Kerime saygı göstermek eonzu okuyarak başlamakla olur ve Kur'anı Kerim'in anahtarı besmeledir. Bunun için bu kitaba bu ikisini okuyarak başlanmasını okuyucularımdan istirham ederim. Böylece kitabı bu iki zinet ile süslemiş ve bu iki hazinede dostlar için toplanmış olan faydelere kavuşmuş olursunuz. Allahü Teala'ya yaklaşmak isteyenler, evzu'ya yapışmakta, ondan korkanlar da. Euzu'ye sarılmaktadır Günahı çok olanlar Eüye sığınmıştır Allahü Teala Nahl suresinin 97 ayetinde Mealen peygamberine Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Kerim okuyacağın zaman Euzu söyle buyurmuştur Bu emr, Allah'ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan Allahü Teala'ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat ederim." de demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Hoca çocuğa besmele okur çocuk da söyleyince Allahü Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki: Cehennemde azap yapan 19 melekten kurtulmak isteyen besmele okusun. Besmele 19 harftir. Levhi mahfuzda ilk yazılan Besmeledir. Adem'e aleyhisselam ilk gelen Besmeledir. Müminler Besmele yardımıyla sırattan geçer. Cennet davetiyesinin imzası Besmeledir. Besmele'nin manası her var olana onu yaratmakla. İyilik etmiş ve varlıkta durdurmakla yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü Teala'nın yardımı ile bu kitabı yazabiliyorum. Arifler onu ilah olarak tanıdı. Âlemler onun merhametiyle rızk buldu. Günah işleyenler onun rahmetiyle cehennemden kurtuldu demektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerime bu üç ismiyle başladı. Çünkü insanın üç hali vardır: dünya, kabir ve ahiret halleri. İnsan Allahü Teala'ya ibadet ederse dünyada işlerini kolaylaştırır, kabirde ona acır, ahirette günahlarını affeder. Elhamdülillah. Herhangi bir kimse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 bütün nimetleri İslamiyete uygun olarak kullanmak demektir. Nimet faydeli şey demektir. Nimetler Ehli Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılıdır. Ehli Sünnet alimleri meşhur olan dört mezhebin alimleridir. Her şeyi yaratan, terbiye eden, yetiştiren, her iyiliği yaptıran, gönderen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 Şu kadar var ki kendilerine ihsan edilmiş olan iradeyi cüz'iyelerini kullanarak iyilik yaratılmasını isteyen sevap, kötülük yaratılmasını isteyen günah kazanır. Allahü Teala insanların istekli işlerini onların iradeleriyle yaratmasını ezelde dilemiştir. İşlerin insan iradesiyle yaratılması ezeldeki ilahi iradeyle yaratılması demektir. Bütün dualar, iyilikler, onun peygamberi ve en sevdiği kulu, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine ve eshabına Rıdvanullahu Teala aleyhi ecmaîn ve bunları sevenlere ve izlerinde gidenlere olsun. İlk tahsilimi baba yerim olan İstanbul'da Eyüp Sultan'da Reşadiye Numune Mektebi'nde yaptım. Evimden ve ilk mektepten din terbiyesi, din bilgisi aldım. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Orta ve Lise kısmında okurken, mekteplerden Kur'an-ı Kerim ve din dersleri kaldırıldı. Allahü Teala'nın sevgili Peygamberimizin ve İslam alimlerinin isimleri söylenmez oldu. Hiçbir hocamız din bilgisi vermiyordu. Onları yüksek, olgun tanıyor, çok saygılı olmak istiyordum. Fakat, mukaddesatıma saldıranları görünce, hayal kırıklığına uğradım. İman ile küfr arasında bocaladım. Küçük aklımla düşünerek, müslümanlık olarak öğrendiğim bütün bilgilerimi inceliyordum. Hepsinin, faydeli, iyi, kıymetli olduğunu görüyor, bunları feda edemiyordum. Altı sene, bu iki tesir altında sarsıldım. Birkaç sene önce beraber oruç tuttuğumuz, namaz kıldığımız arkadaşlarım, öğretmenlerin ve gazetelerin iftiralarına aldanarak ibadetten vazgeçtiler. Yalnız kalmak beni daha da üzdü. Acaba haksız mıyım, yanlış yolda mıyım diyordum. Miladi. 1929 senesinde lise son sınıfta 18 yaşındaydım. Kadir gecesi mektepte yatmıştık. Uyuyamadım. Şaşkın olarak yatağımdan fırladım. Düşüncelerimde imanda yalnız kalmıştım. Sıkılıyordum, bunalıyordum. Bahçeye çıktım. Gökyüzü yıldızlarla dolu idi. Eyüp Sultan'ın yani Halit bin Zeyd'in türbesine karşı halic'in ışıklı dalgaları sanki bana üzülme sen haklısın diyorlardı. Hıçkırarak ağladım. Ya Rabbi sana inanıyorum. Seni ve peygamberlerini seviyorum. İslam bilgilerini öğrenmek istiyorum. Beni din düşmanlarına aldanmaktan koru diye yalvardım. Allahü Teala bu masum ve halis duamı kabul buyurdu. Kerametler, harikalar hazinesi, ilim deryası Abdülhakim efendi önce rüyada sonra camide karşıma çıktı. Beni cezbetti. Eczacı mektebinde talebeyken Bayezid Camii Şerifinde vaazlarına sonra evine gittim. Bana acıdı sarf nah, mantık fıkıh öğretti çok kitap okuttu Fransızca Maten gazetesine de abone ettirdi arabi ve fârisîyi öğretti Emâli kasidesini Hâlid-i Bağdadi divanının bir kısmını ezberletti Sohbetleri o kadar tatlı o kadar faideli idi ki çok defa Sabah'tan gece yarısına kadar yanından ayrılmazdım. Şimdi o sohbetleri hatırladığım anlar hayatımın en zevkli dakikaları olmaktadır. Miladi 1936'ya kadar askeri tıbbiye mektebinde müzakereciyken hem kimya yüksek mühendisliğine devam ettim hem de o İslam aliminin vaazlarından, sohbetinden ilim ve zevk topladım. Kalbimdeki küfür pislikleri temizlendi. İslamiyetin dünya ve ahiret saadeti için biricik kaynak olduğunu anladım. Önceleri büyük sandığım kimseleri, İslam alimlerinin büyüklükleri yanında çocuk gibi gördüm. Onların, ilim diye söyledikleri bazı şeylerin, ilimden, fenden çok uzak, alçakça düzülmüş planlar, İftiralar Olduğunu Anladım Miladi 1936'dan Sonra Ankara'da Mamak Kimya Hanesinde Vazifeli Almanca Öğrenmemi Ve İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi Ruh Mektubatını Devamlı Okumamı Söyledi Her Fırsatta İstanbul'a Gelip Marifetler Deryasından İnci Mercan Topladım o ilm güneşinin ufülünden sonra Mahdumi Mükerremi Üsküdar, sonra Kadıköy'ün Müftisi Faziletli Seyit Ahmet Mekki Efendinin halkayı tedrisine kabul buyuruldum. Büyük bir şefkat ve meharet ile fıkh, tefsir, hadis, makül ve menkül, usul ve furu ilimlerini talim buyurup, Beni 27 Remazanı mübarek 1373 Miladi 1953 Pazar günü icazeti mutlaka ile tedrise mezun eyledi. Miladi 1947'den sonra öğretmenlik hayatımda engin denizden bir damla gibi olan bilgilerimi gençlerin temiz ruhlarına, Onların gonca gibi açılmakta olan, körpe dimalarına akıtmak için çırpındım. İçimde yanan iman ışığından, onların saf kalplerine birer kıvılcım salmak istedim. Elhamdülillah, Rabbim kolaylık gösterdi. Senelerce uğraşarak hazırladığım ve faydeli ve nefis kokulu çiçeklerden toplanarak doldurulan tatlı, ve şifalı bal gibi birkaç sahifeye yerleştirdiğim Saadet-i Ebediye kitabı birinci kısmının basılması miladi 1956 senesinde nasip oldu. Hanefi mezhebine göre hazırlanmış olan bu küçük kitabın gazete ve mecmualarda reklamı yapılmamış, duvarlara ilanları asılmamış köşedeki bir dükkanın raflarına emanet edili vermişti. Müslüman ecdadının nurlu ve uğurlu yolundan ayrılmayan, mukaddes dinini öğrenmek aşkıyla daima kalbi yanan asil ve imanlı gençler bu küçük kitabı aradı, buldu, az zamanda kapıştı. Vatanına saldıran düşmana karşı kükremiş aslanlar gibi dövüşerek İstiklal Savaşı'nı kazanan şehitlerin ve gazilerin temiz çocukları bugün de aynı aşk ve imanla babalarının yolunda yürüyerek İstiklalleri gibi imanlarını da her çeşit tecavüzden korumaya çalışıyor, Hakka, Hakikate, Doğruya koşuyor, Kur'an'ı Kerime sarılıyor. Tarih gösteriyor ki yalnız kendi rahatlarını, keyiflerini düşünen krallar, diktatörler, İslam dininin kendi zulmlerini, kötülüklerini meydana çıkardığını görerek, cinayetlerini, hıyanetlerini gizleyebilmek ve yalanlarına herkesi inandırabilmek için, İslamiyete saldırmışlardır. Zalim düşman kumandanları, müteasip haçlı orduları, her zaman karşılarında, Müslüman Türk kahramanlarını bulmuşlar, ecdadımızın iman dolu göğüslerini aşamamış, silahlarını, ölülerini bırakarak hep kaçmışlardır. Tarih, yine gösteriyor ki, İslamiyet, her zaman daha üstün, daha yeni ve daha fenni harp vasıtalarının ve medenî cihazların yapılmasına ve daha akıllı daha kahraman milletlerin yetişmesine sebep olmuş, dinsizler, ilmde, fende, silahta ve şecaatte daima geri kalmışlardır. Hatta bir İslam ordusu, her cihetten adalete bağlılığı nispetinde galip geldiği halde, aynı orduda adaletten uzaklaşıldıkça, başarının azaldığı görünmüştür. İslam devletlerinin kurulması, yükselmesi, durması ve çökmeleri de hep adalete bağlılıkları nispetinde olmuştur. Dinsiz diktatörler ellerini kana boyayıp memleketlere hakim olmuş, zulm, fesat ile insanları inleterek ve hayvan gibi çalıştırarak ağır harp sanayi, büyük fabrikalar, üstün silahlar yapmış Dünyayı korkutmuş iseler de, çabuk yıkılmışlar ve tarih boyunca lanetle anılmışlardır. Örümcek yuvası gibi çabuk kurulan tuzakları, sabah rüzgârı gibi ferahlatıcı, hafif bir kuvvetle uçmuş, insanlığa yarar bir şey bırakmamışlardır. Şimdi de dinsiz bir temere dayanan devletler, ne kadar büyük ve kuvvetli görünseler de, elbette yıkılacak, zulm payidar olamayacaktır. Böyle kafirler bir anda parlayan kibrite benzer ki, etrafındaki saman, talaş gibi hafif şeyleri tutuşturur, eli yakar, evleri harap edebilir. Kendi ise hemen söner, biter. Adalete dayanan milletler ise, kaloriferlerin radyatörü gibidir. Radyatör bir şeyi yakmaz. Odaları ısıtarak insanlara rahatlık verir. Sıcaklığı aşırı zararlı değildir. Fakat hararet enerji kaynağına maliktir. İslamiyet de böyle faydalı bir enerji kaynağı olup kendisine bağlanan fertleri, aileleri ve cemiyetleri besler, kuvvetlendirir. Allahü Teala'nın merhameti. İhsanı, nimetleri o kadar çoktur ki, sonsuzdur. Kullarına çok acıdığı için, onların dünyada rahat, huzur içinde, kardeşçe yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete, bitmez tükenmez nimetlere kavuşmaları için, yapılması lazım olan iyilikleri ve sakınılması lazım olan kötülükleri, peygamberlerine melek vasıtasıyla bildirmiş, bunları bildiren birçok kitapta göndermiştir. Bu kitaplardan yalnız Kur'an'ı ı Kerim bozulmamış, diğerlerinin hepsi kötü kimseler tarafından değiştirilmiştir. Dinli olsun, dinsiz olsun, inansın inanmasın, herhangi bir kimse bilerek veya bilmeyerek, Kur'an-ı Kerim'deki ahkama, yani emr ve yasaklara uyduğu kadar, dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Bu, faydalı bir ilacı kullanan herkesin, dertten, sıkıntıdan kurtulması gibidir. Şimdi, dinsiz, imansız, çok kimsenin ve Müslüman olmayan, hatta İslam düşmanı olan bazı milletlerin, Birçok işlerinde muvaffak olmaları, rahat huzur içinde yaşamaları, inanmadıkları, bilmedikleri halde Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun olarak çalıştıkları içindir. Müslüman olduklarını söyleyen, adet olarak ibadetleri yapan çok kimselerin ise sefalet, sıkıntılar içinde yaşamalarının sebebi de Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği ahkama ve güzel ahlaka uymadıkları içindir. Kur'an-ı Kerim'e uyarak ahirette sonsuz saadete kavuşabilmek için ise önce buna iman etmek, inanmak ve bilerek, niyet ederek uymak lazımdır. İslam dinini bilmedikleri için ona karşı olanlar asırlar boyunca yaptıkları kanlı ve acı tecrübelerle anladılar ki İmanını yıkmadıkça Müslüman milleti yıkmaya imkan yoktur. Hakikatte her ilerlemenin ve yükselmenin hamisi ve teşvikçisi olan İslamiyeti ilmin, fennin ve yiğitliğin düşmanı gibi göstermeye yeltendiler. Genç nesillerin bilgisiz, dinsiz kalmasını, onları manevi cepheden vurmayı hedef edindiler. Bu yolda milyonlar döktüler. İn ve iman silahları çürümüş, hırs ve şehvetlerine kapılmış olan bazı cahiller, kâfirlerin bu hücumlarıyla hemen bozuldu. Bunlardan bir kısmı, isimlerini siper edinip, Müslüman görünerek, fen adamı, kalem sahibi ve din alimi, hatta Müslümanların hamisi şekline girip, Temiz gençlerin imanlarını çalmaya koyuldular. Kötülükleri hüner şeklinde, imansızlığı moda şeklinde gösterdiler. Dini imanı olanlara, Softa, gerici denildi. Din bilgilerine, İslam'ın kıymetli kitaplarına, irtica gericilik ve tahassub diyenler oldu. Kendilerinde bulunan ahlaksızlık ve şerefsizlikleri, Müslümanlara, İslam büyüklerine atf ve isnat ederek o temiz insanları kötülemeye, evlatları babalarından soğutmaya uğraştılar. Tarihimize de dil uzatıp parlak ve şerefli sayfelerini karartmaya, temiz yazılarını lekelemeye, vak'a ve vesikaları değiştirmeye kalkıştılar. Böylece gençleri dinden, imandan ayırmaya İslamiyeti ve Müslümanları yok etmeye çalıştılar. İlmi, fenni, güzel ahlakı, fazileti ve yiğitliğiyle dünyaya şan ve şeref saçan Ecdadımızın sevgisini genç kalplere yerleştiren mukaddes bağları çözmek, gençliği dedelerinin kemalatından, ululuğundan mahrum ve habersiz bırakmak için kalplere, ruhlara, ve vicdanlara hücum ettiler. Halbuki anlayamıyorlardı ki İslamiyetten uzaklaştıkça Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yolundan ayrıldıkça ahlak bozulduğu gibi her vasıtayı yapmakta ve her asrın icap ettirdiği yeni bilgilerde üstünlüğü kaybediyor Ecdadımızın askerlikteki fen ve sanattaki başarılarını gösteremiyor, hatta geri kalmaya başlıyorduk. Bu maskeli dinsizler, böylece bir taraftan ilmde, fende geri kalmamıza çalışıyor, diğer taraftan da İslamiyet geriliğe sebep oluyor. Garp sanayine yetişebilmemiz için, bu kara perdeyi kaldırmamız, şark dininden, Çöl kanunlarından kurtulmamız lazımdır diyorlardı. Bu suretle maddi ve manevi kıymetlerimizi yıkarak vatanımıza, milletimize dışarıdaki düşmanların asırlarca yapmak istedikleri fakat yapamadıkları kötülüğü yaptılar. Müslüman ismini taşıyan İslam düşmanlarına zındık denir. Zındıkların İslamiyete zararları kâfirlerin misyonerlerin zararlarından daha çok oldu. Cenab-ı Hak bütün insanlara sayılamayacak kadar çok nimet, iyilik vermiştir. Bunların en büyüğü ve en kıymetlisi olarak da Resuller ve Nebiler aleyhimüsselavatü ve teslimat göndererek İslamiyeti saadet-i yolunu göstermiştir. Ve İbrahim Sûresinin yedinci ayetinde mealen nimetlerimin kıymetini bilir. Şükrederseniz, yani emrettiğim gibi kullanırsanız, onları arttırırım. Kıymetlerini bilmez, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azap ederim. buyurmuştur. Bir asırdan beri İslamiyetin garip olması ve son zamanlarda büsbütün uzaklaşarak dünyanın küfr ve irtidat karanlığıyla kaplanması hep İslam nimetlerinin kıymetlerini bilmeyip onlara şükretmemenin arka çevirmenin neticesidir. Allahü Teala sevdiklerini hayırlı işlere vasıta takıldığı gibi kendisine inanmayanları düşmanlık edenleri de fena yerlerde çalıştırmaktadır. İslam nimetlerinin elden çıkmasına sebep olanlar iki kısımdır. Birincileri küfürlerini, düşmanlıklarını açıklayan kâfirler olup bunlar bütün silahlı kuvvetleriyle, bütün propaganda vasıtaları ve siyasi oyunlarıyla İslamiyeti yıkmaya uğraşıyorlar. Müslümanlar bunları biliyor ve onlardan üstün olmaya çalışıyor. İkinci kısım kâfirler, kendilerine Müslüman ismini ve süsünü verip, din adamı tanıttırıp, Müslümanlığı kendi akıllarıyla, keyflerine ve şehvetlerine uygun bir şekle çevirmeye uğraşıyor, Müslümanlık ismi altında yeni, uydurma bir din kurmak istiyorlar. Hile ve yalanlarıyla sözlerini ispat etmeye, yaldızlı, yaltakçı yazılar ile, Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. Müslümanların çoğu, bu düşmanları, bazı sözlerinden ve İslamiyeti yıkıcı davranışlarından seziyor ise de, çok kurnaz idare edildikleri için, birçok sözleri revaç bulup, Müslümanlar arasında yerleşiyor. Müslümanlık dini, yavaş yavaş bozularak, bu zındıkların istedikleri, planladıkları şekle dönüyor. Bazıları da, bu asırda yaşayabilmemiz için milletçe, topluca garplılaşmalıyız, diyor. Bu sözün iki manası vardır. Birincisi, garplıların fende, tecrübede, sanatta, imar ve terfih vasıtalarında bulduklarını öğrenmek, yapmak, bunlardan istifadeye çalışmaktır ki, bunu İslamiyet de zaten emretmektedir fen bilgilerini öğrenmenin farz-ı kifaye olduğu, kitabımın çeşitli yerlerinde vesikalarıyla bildirilmiştir. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şerifte, hikmet yani fen ve sanat, mü'minin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın buyurdu. Fakat bu, garba uymak değil, ilmi, fenni Onlarda bile arayıp almak ve onların üstünde olmaya çalışmaktır. İkinci manada garatlılaşmak ise ecdadımızın doğru ve mukaddes yolunu bırakıp garbın bütün ananesini, adetlerini, ahlaksızlıklarını, pisliklerini ve hepsinden daha acı, daha şaşkın olarak dinsizliklerini ve putlarını alıp camileri kilise ve eski sanat eseri şekline sokmak Müslümanlığa şark dini, gerilik dini, Kur'an-ı Kerim'e çöl kanunu, puta tapmaya, ibadete müzik karıştırmaya, garp dini, modern ve medeni din demek ve İslamiyeti bırakıp Hristiyanlığa musiki aletleriyle ibadete dönmeye dinde reform ismini vermektir. Herkes şunu iyi bilsin ki bu milletin damarlarında dolaşan Asil kan ne bugün ne de onların ümmi dire bekledikleri günlerde bu manada asla katılaşmayacak ve dinsiz olmayacak zındıkların yalanlarına aldanmayacaktır. Ecdadının mukaddesatını ayaklar altında çiğnetmeyecektir. İslamiyeti yıkmaya çalışan diğer bir kuvvette din bilgisi vermek için din düşmanlarını güya susturmak için yazılan mecmualar ve kitaplardır. İmandan ve İslam'dan haberi olmayan, tasavvufun hakikatine, ruhuna, inceliklerine ermemiş olan zındıklar, dünya işlerinde söz sahibi olunca, kendilerini din alimi görüyor, bozuk düşüncelerini yaymak için veya yalnız para kazanmak için din kitapları yazıyorlar. Bu kitaplarında din büyüklerinin sözlerini anlamadıkları, birçok bilgileri yanlış ve ters yazdıkları acı acı görülüyor. Zındıkları İslam alimi olarak tanıtıyorlar. Bunların cahil kafalarıyla, sapık düşünceleriyle yazdıkları yıkıcı ve bölücü kitaplarını tercüme ederek din bilgisi diye gençliğin önüne sürüyorlar. Bunların zararlarını, bozuk olduklarını ortaya koyan, yüz karalarını meydana çıkaran, böylece kazançlarına, milleti sömürmelerine mani olan kitaplarımın basılmasına, yayılmasına mani olmak için, bu fakire, cahilce, ahmakça iftira ediyorlar. Dünya çıkarları için dinlerini satan münafıklardan bir kısmının, daha da aşırı giderek, tarikatçılık yapıyor gibi yalanları yaydıklarını, böylece beni kanuna karşı suçlu duruma düşürerek, kitaplarımın yasaklatılmasına uğraştıklarını işittim. Halbuki hiçbir kitabımda böyle bir şey yazılı değildir. Kitabımda tarikatler üzerinde bilgiler varsa da, bunlar eski asırlarda yaşamış olan, tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları kitaplardan tercüme edilmiştir. Ben de bunları okuyup anlamaya çalışmaktayım. Bir tarikat ile ve bir şeyh ile hiçbir ilgim olmamıştır ve yoktur. Evet, İslam âlimi gördüm. Müslümanlığın ne olduğunu ve İslamiyetin yüksek bilgilerini ondan öğrenmekle şereflendim. Onun İslam ilimlerinde ve fen ve tarih bilgilerinde, engin bir denize benzediğini ve İslam dininden kaynaklanan güzel ahlakını görerek hayran oldum. Bu büyük zattan şeyhlikle, müritlikle ilgisi olduğunu gösteren bir söz işitmedim. Tekkelerin kapatılmasından önce ve sonra isimleri duyulan bazı tarikatçıların İslamiyete ve tasavvuf bilgilerine uymadıklarını, zararlı olduklarını söylerdi. Dünyanın her yerinde, her dilde tasavvuf kitapları yazılmaktadır. Kanunlar tasavvuf kitabı yazmayı ve tasavvuf ilmini övmeyi değil, tasavvuf perdesi altında şahsi menfaat sağlamayı ve tasavvufta bulunmayan kötülükleri yapmayı suç saymaktadır. Tasavvuf alimleri de böyle tarikatçileri reddetmişler. Bunların din hırsızları olduklarını, İslamiyeti içerden yıktıklarını bildirmişlerdir. Kitaplarımda ve konuşmalarımda hep, Müslümanın kanunlara uyması lazımdır, fitne çıkarmak haramdır diyorum. Böyle söyleyen kimse, kanuna uymayan iş yapar mı? Hasetçilerimin, beni kendileri gibi münafık zannettikleri anlaşılıyor, çok yanılıyorlar. Münafık kelimesini burada kafir manasına kullanmıyorum. Dışı içine uymayan, iki yüzlü demek istiyorum. Söz ile olan bu nifakın küfür olmadığı, haram olduğu hadikada dil afetlerinde yazılıdır. Bu zavallılar bilerek veya bilmeyerek İslam düşmanlarının ekmeklerine yağ sürüyor ve İslamiyete onlardan daha çok zararlı oluyorlar. Çünkü bunların kitaplarını ve dergilerini okuyan saf müslümanlar ve hele asil ve kahraman ecdadının mukaddes dinini öğrenmeye susamış olan temiz gençler, bunların yaldızlı kelimelerle övdükleri zındıkları, din alimi sanıp, bozuk ve yanlış yazılarına din ve iman diye sarılıyor. Böyle para kazanmak, mevkii etiket ele geçirmek için, kısacası, dünyalığa kavuşmak için, mukaddes dinimize alet eden cahillere, ulema su, yani zındık denir. Bu din yobazları, ve fen adamı olarak ortaya çıkıp, fen bilgilerini değiştirerek, ve kendi hain düşüncelerini, fen bilgisiymiş gibi söyleyerek, İslamiyeti yıkmaya çalışan, fen yobazları, yani zındıklar bu millete çok zarar verdiler. Kardeşi kardeşe düşman yaptılar. İç hartlere sebep oldular. Halbuki İslam dini birleşmeyi, sevişmeyi, yardımlaşmayı, hükümete, kanunlara karşı gelmemeyi, fitne yani anarşi çıkarmamayı, kâfirlerin haklarını da gözetmeyi, kimseyi incitmemeyi emretmektedir. İslam alimleri bütün istirahatlerini menfaatlerini feda ederek dinimizin bu güzel emirlerini bildirmek ve torunlarının dinlerini imanlarını korumak için çok sayıda ve çok kıymetli kitap yazmış ve bizlere yadigar bırakmıştır. Sonra gelen alimler bu kitaplara açıklamalar yapmış bunlara hocamızın tarikatı denilerek çeşitli tarikatler meydana gelmiştir. Ehli sünnet düşmanları bidat sahiplerinin kitaplarına da bu mübarek isimleri koymuşlardır. Bidat sahipleri Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden yanlış mana çıkarıyorlar. Zındıklar kendi anladıklarına, düşüncelerine ayet ve hadis diyor. Güzel ahlakı, adaleti, çalışkanlığı Fende sanatta birinciliği ve yiğitliği dünya tarihlerinde parlak kelimelerle yazılı olan şanlı ve şerefli ecdadımızın düşman elinin dokunmaması için mübarek kanını döktüğü ve bütün temizliği, doğruluğu ile bizlere miras bıraktığı mukaddes dinimizi yine onların mübarek elleriyle yazdıkları halis ve afif kitaplarından okuyup öğrenmeliyiz. İngiliz casuslarının tuzaklarına düşmüş olan, satılmış sındıkların kalemlerinden çıkan, süslü kelimelerle örtülmüş, aynı ismi taşıyan kitapları okuyarak, aziz ve sevgili imanımızı kaptırmamaya, aldanmamaya çok dikkat etmeliyiz. Şunu da bildireyim ki, hadis i şerifler ve İslam alimlerinin açıklamaları, din adamlarının siyasete karışmalarını şiddetle men etmektedir. Ehli sünnet alimleri rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn bu yasa titizlikle uymuşlardır. Müslümanlar dini siyasete alet etmez. Bunun için ben hiçbir zaman siyasete karışmadım. Hiçbir yazımda şu veya bu devlet şeklinin savunuculuğunu yapmadım. Bazı kimselerin Böyle davranışımı beğenmediklerini bu yüzden de kitaplarıma bozuktur diyerek vatandaşların okuyup öğrenmelerine mani olduklarını neresi bozuktur diyenlere karşı bir cevap veremeyerek şaşırıp kaldıklarını işitiyorum. Hased edenler, satılmış olanlar her zaman ehli sünnet kitaplarına saldırdı. Sonunda rezil oldular. Bana iftira edenlerin gafletten uyanmaları Hidayete kavuşmaları için 100 Karası kitabını hazırladım. 1970'te basıldı. 30 madde ve 60 sayfa olan Saadet Ebediyye kitabımı okuyanların teşvikiyle ikinci kısmını da 300 sayfa olarak hazırladım. Bu da miladi 1957'de bastırıldı. Bu iki kitap temiz gençlikte İslamiyete karşı öyle bir alaka ve cazibe uyandırdı ki sual yağmuru altında kaldım bu çeşitli soruları cevaplandırmak için muteber kitaplardan tercüme ederek yaptığım açıklamalar ve ilavelerle birinci kısmın 30 maddesine 70 madde daha ekleyerek ikinci baskısı meydana geldi ve 400 sayfa oldu nihayet Allahü Teala ihsan ederek yıpratıcı çalışmakla üçüncü kısmın hazırlanması da müessir oldu ve 1379 miladi 1960'ta basıldı. Salahiyetim olmadığını bildiğim halde yalnız İslam alimlerinin akılları durduran üstünlüklerine hayranlığımın ve onlara karşı taşıdığım sevgi ve saygının mükafatı olarak ve bu temiz milletin asil gençlerin Din simsarlarının tuzaklarından kurtulmaları, dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için kalbim sızlayarak ettiğim duaların karşılığı olarak Allahü Teala'nın tevfikiyle meydana gelen bu üç kitabı miladi 1963'te bir araya getirip Tam İlmihal adını verdim. Devamlı sualler sebebiyle kitabımın her baskısına yeni ilaveler yapıldı. Hepsi, İngilizceye de tercüme edilerek, Antlis Bliss" ismi verildi. Ve hakikat kitabevi tarafından, beş cilt olarak bastırılmıştır. Bu kitapta, bu fakire ait, hiçbir bilgi ve fikir yoktur. Tercüme ve toplamaktan başka nasibim olmamıştır. Büyük, mübarek zatların yazıları olduğu için, okuyanların fâidelendiklerini, zevk aldıklarını, ve bölücülere, kitaplarıma saldıran, iftira eden zındıklara aldanmadıklarını görmekle, Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Böylece temiz ruhlu, safkanlı, mübarek gençlerin, müstecab dualarına kavuşacağımı düşünerek seviniyor, bu kitabı ve duaları, kıyamet günü için biricik sermayem biliyorum. Saadet-i ebediyye, yani tam ilmihal, Kitabımdaki fıkıh bilgileri, Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Bu bilgilerin çoğu, Muhammed Emin İbni Abidî'nin Reddül Muhtar kitabının 1272 miladi 1856 senesinde, Mısır'da Bulak matbaasında beş cilt olarak yapılan baskısından tercüme edilmiş, sahife numaraları bu baskıya göre bildirilmiştir. Hanefi mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi olan Reddül Muhtar'ın çoğunu muhterem Ahmet Davudoğlu Türkçe'ye tercüme etmiş, Şamil Kitabevi tarafından 1982-1986 arasında 17 cilt olarak bastırılmıştır. Kitaplarımızda ayet i kerimelerin tercümeleri değil, tefsirleri ve mealleri yazılmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği manalara tefsir denir. Bir kelimenin Allahü Teala ve Resulullah tarafından açık bildirilmemiş manalarından ahkamı İslamiye'ye uygun olanı seçmeye tevil ve bu manaya meal denir. Ayet-i Kerime'yi başka lisana nakledince tercümesi denir. Ayet-i Kerime'ler kısa ve tam tercüme edilemez. İslam alimleri ayet-i kerimelerin tercümelerini değil, uzun tefsir ve tevillerini bildirmişlerdir. Kitabıma en çok Tefsiri-i ve Tefsiri-i açıklamalardan aldım. Ayet-i kerimelerin sıra numaralarını Hafız Osman'ın rahmetullahi aleyh yazdığı Kur'an-ı Kerime göre koydum. Bu tam ilmi hali okuyanlar dedelerinin dinini şuurlu olarak öğrenip bölücülerin iftiralarına aldanmayacak, cahillerin, münafıkların ve tarikatçı ismi altında gençliği zehirleyen zındıkların maddi ve manevi soygunculuğundan kurtulacaklardır. Hak yolda birleşecekler, sevgili kardeşler olacaklardır. Müslüman iyi insan Aklı başında kimse demektir. Hakiki müslüman Allahü Teala'nın emirlerine itaat eder. Allahü Teala'nın emirlerine uymamak günah olur. Kul haklarını, devlete olan borçlarını öder. Devletin kanunlarına karşı gelmez. Kanuna karşı gelmek suç olur. Müslüman günah yapmaz ve suç işlemez. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder, kötülük yapanlara nasihat verir. Böyle olan Müslümanı Allah da sever, kullar da sever. Rahat ve huzur içinde yaşar. saadet i Bediye Kitabının her üç kısmının şimdi 96. baskısı yapıldı. Birinci kısımda 98 madde, ikinci kısımda 73 madde, üçüncü kısımda 70 madde vardır. Bu 241 maddeden 108 maddesi büyük İslam alimi tasavvuf bilgilerinin zevklerinin kaynağı Muhammed Aleyhisselam'ın hakiki varisi İmamı Rabbanî Müceddi'de El Fisani Ahmed Faruqi'nin mektubat kitabının ikinci ve üçüncü ciltlerinden 133 maddesi de Selahiyetli İslam alimlerinin kitaplarından toplanmıştır. Mektubat'ın birinci cildinin hepsini Türkçeye tercüme ederek Mektubat tercümesi ismiyle bastırdım. İslam bilgilerinin deryası ve tasavvuf marifetlerinin mütehassısı Seyyid Abdülhakim Efendi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis kitaplarından sonra İslam kitaplarının en üstünü İmamı ı mektubatıdır ve İslam âleminde İmamı ı Rabbani'nin mektubatı kadar kıymetli bir kitap daha yazılmamıştır, buyururdu. Bir mektubunda diyor ki: Hilmi, mektubunuza müteşekkir oldum. Sıhhatinize şükrettim. Din ve dünyanıza en ziyade yarayan ve dini İslam'da misli teelif olmayan mektubat kitabını okuyup bazısını anlamak pek ziyade bir fadl ve ihsan-ı ilahidir. Hilminin bu ihsana kavuştuğunu öğrenince, Rabbime çok şükreyledim. Kitabımda yazılı isimlerden bin adedinin hal tercümeleri de sonuna eklenmiştir. Bu kitap bir ilim kitabıdır. Her ilmde olduğu gibi, din bilgisinin de kendine mahsus kelimeleri vardır. Bu kelimelerin manaları, sırası geldikçe bildirildi. Bunlar, kitabı tamamen okuyunca öğrenilir. Bunları öğrenmeyen, kafasını yormayan bir cahil, kitaptaki ilmleri anlayamaz. Bu kitap anlaşılmıyor diyerek, kendi kusurunu kitaba yükler. Cahil kimse, anlayamadığı şeyi beğenmez Sözü meşhurdur. Gülün kıymetini bülbül bilir. Altının halisini sarraf seçer. Bir kayada ne cevher bulunduğunu kimyager anlar. Bunun için bu kitabı gazete okur gibi bir göz gezdirip elinden bırakmamalı. Her kelimesini iyi düşünmelidir. Her cümlesinin manasını iyi anlamaya çalışmalı, her maddeyi bitirince tekrarlamalı bir hülasa halinde hafızaya yerleştirmelidir. Evlada ahbaba da öğretmelidir. Çalışmalığı bu yolda ilerlemelidir. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, iki gün aynı halde bulunan, yani her gün ilerlemeyen yeni bir şey öğrenmeyen aldandığı ziyan etti buyurdu. Görülüyor ki, İslam dini gerilemeyi değil, duraklamayı bile reddediyor, daima ilerlemeyi ve yükselmeyi emrediyor. Bu kitabı hazırlamaktan ve neşretmekten hasıl olan sevapları ve okuyup istifade eden Müslümanların dualarının hepsini, kitaptaki ilmlerin kaynağı olan Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin mübarek ruhuna hediye ediyorum. Allahü Teala vasıl eylesin. Amin. Bu kitapta yazarın boş kafasından çıkan hiçbir yazı yoktur. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin sohbetlerinden hasıl olan bilgilerdir. Kıyamet günü onun kölesi olarak yanında bulunmayı kendime saadet biliyorum. Hakikat Kitabevi'nin neşrettiği kitaplar internet ve bilgisayar vasıtasıyla her memlekete gönderilmektedir. Kıymetsiz yazılar, kitabımızın sonuna bakınız. Tembih Bugün, Müslüman ismi altında, üç büyük İslam fırkası vardır. Şiili Yahudiler kurdu. Vehhabiliği, İngilizler kurdu. İslamiyeti, Türkler korudu. Misyonerler, Hristiyanlığı yaymaya, Yahudiler, Talmud'u yaymaya, İstanbul'daki hakikat kitabevi, İslamiyeti yaymaya, Masonlar ise, dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insafı olan, bunlardan doğrusunu izan, idrak eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların,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 Allahü u tarafından gönderildiği gibi tertemizdir. Bütün papazların ve hahamların, hakikat kitabevinin neşrettiği kitapları, dikkatle ve insafla okuyup, anlamaya çalışmaları lazımdır. Miladi 2001 Hicri Şemsi 1380 Hicri Kameri 1422